h Merhaba kainat. Bugün 19 Şubat, Cuma, yıl 2010. Ay 2, gün 50, Kasım 104. 1431 Hidri Rebü'ylevver 5, 1425 Rumi Şubat 6. Do Günün tarihi. 92 yıl önce bugün 19 Şubat 1918'de Gazi Mustafa Kemal'e Alman İmparatoru tarafından birinci dereceden Alman Kron dö Prussu nişanı verildi. 85 yıl önce bugün 19 Şubat 1925'te Türkiye'de radyonun kurulması TBMM tarafından onaylandı. Yemek listesi gün 50. Çorba, kıymalı karnabahar, bulgur pilavı, turşu, meyve. Büyük Saatli marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi onun haftanın son Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış müziğimiz Bakla Horani Festivalinin şenliğinin müziği 1928'den gelen bir kayıttı. Gerçekten de sandıktaki seslerden çıkardı arkadaşlarımız, programcı arkadaşlarımız. Ariana Ferendino ve Niyazi Dalyancı çaldılar bunu. Bunun önemi şuradaydı İstanbul Rumlarının Paskalya pazarına 40 gün kala başlayan Sarakosti yani Büyük Oruç diye adlandırılan Oruç öncesi yaptıkları karnaval kutlamaları 11 Şubat Perşembe akşamı Kurtuluş sokaklarında eski havasına kavuştu diye bir haberimiz var. Agostan'da bugün çıkan Agost gazetesinden de okumamız mümkün. Baklahorani diye adlandırılıyor karnaval kutlamaları. Ee, çok uzun bir aradan sonra yenilenmesi, yeniden dönülmesi çabaları var. Kurtuluş'taki Amatör Tiyatrocular Derneği Ertho ev sahipliği yapıyor. Kurtuluş sokaklarında başlamış kutlamalar ve gecenin geç saatlerine kadar da Ertho'da devam ediyor. Yani son olarak 1941 yılında yapılmış, bir daha da yapılamamış meşhur Tatavla, yani kurtuluşa verilen ad eski gerçek adı. Ya onun yeniden canlanmasıyla ilgili çabalar vardı. Geçen yıl yazar Hüseyin Irmak ve İstanbul'da yaşayan Yunan ve Rumların ortak girişimleriyle bir karnaval yürüyüşü tünelden yapılmıştı. Bu yılda geleneksel mekanına, kurtuluşa yani Tatavla'ya dönüyor ve sokaklarda kutlanıyor. Niye bakla horani? Çünkü büyük orucun başladığı temiz pazartesi günü yapılan kutlamaların adı bu. Çünkü oruca bakla yemeği ile başlandığına işaret ediyor bu sözcük. Karnaval kutlamalarına da adını vermiş. Ta 1928'den gelen bir müzikle, kayıtla andık biz de bunu. Yani herkes çeşitli kıyafetlere bürünüyor eğleniyor. Karnavalın son durağı Tatavla Kurtuluş. Aksaray, Kumkapı, Yeşilköy, Şişli, Pangaltı, Galata ve Pera sokaklarından eğlenerek gelenler Tatavla'da buluşuyor. Büyük bir panayırla kutlamayı sona erdiriyorlar. Hatta sandıktaki seslerden edindiğim bilgilere göre de kızlar böyle koca bulmaya çok özel kıyafetlerle doluşuyorlarmış. Hafif erotik şeyler de var işte en manzaralı yerlere çıkıyorlar apartmanların üst katlarına ve seyrediyorlar loca gibi filan. Peki bir de son soru. Bakla orhan son karnaval 1941'de çok az kişinin katılımıyla yapılmış. Bu tarihten sonra da yapılmamış. Neden? Yasaklanmış çünkü karnaval eğlenceleri. Neden? Önce herhalde savaş bahanesiyle bir de İkinci Dünya Savaşı'nın ortalık yerinde daha sonra da bir daha da... Ne gerek var? Ne Evet. Yani eğlenmek de hoş bir şey değil tabii. O kadar... Yani kim olduğunuza göre de değişiyor olabilir ama işte oluyor böyle şeyler. Bir yandan da tabii o dönemden sonra işte 55 olayları falan filan da geldiği için pek memlekette Rum kalmıyor. Bu da belki biraz sekteye uğratmış olabilir festivali. Evet, yani iyisi mi saklamak insanların eğlenmesi fazla hoş bir şey değil. Yani senin de kabul edebileceğin gibi. Neyse biz bu çok güzel müzik aslında. Bakla Horani, onu ödünç aldık sandıktaki seslerden ve bu günümüzü biraz böyle iç açıcı bir müzikle açalım dedik. Çünkü çok da fazla iç açıcı başka bir şey de bulamama ihtimalimiz var. Ama şeyle başlayabiliriz. Mesela Nijer'de, Afrika ülkesi Nijer'de askeri darbe gerçekleşti. Ve Albay Gukoye Abdülkerim'u kendisini de sözcü ilan et, olarak tanıtmış, ilan etmiş. Yüksek neydi? Bunun bir şeyi var. Yani bir kere halkı sükunete çağırmış hı hı. bir kişi. Kardeş kanı dökülmesin diyor. Evet, bir de ama vatan için yaptık diyor bunu. Tabii ki. Kendine darbe yapan gördün mü hiç? Yok. Bu da onlardan biri. Yani tamamen vatansever, yurtsever, milliyetçi, ulusalcı insanlarız biz diyor. Devlet televizyonuna çıkmış ve güvenlik... ...ve savunma güçleri... ...sorumluluğu ele almaya karar verdiler... ...ve bu gerilimli duruma... ...son verip anayasayı askıya almaya... ...bütün devlet kurum ...kuruluşlarını da... ...lağvetmeye, dağıtmaya karar verdik... ...her şey çok daha güzel olacak... ...bundan sonra demiş. Sahil'in Sesi Radyosu'nda yazılı olarak bu metni okuyorlar işte... Ee, ...sözcüsü olunan... ...kurumun adı zaten... ...Demokrasinin Tesisi Yüksek Konseyi... ...6. Cumhuriyet'in anayasasını... ...askıya almıştır diye başlıyor... yani. Konseyimizin adı Demokrasi'nin Tesisi Yüksek Konseyi. Bu sebeple e, darbe yapmışlar. Demokrasiyi askıya almalarının sebebi demokrasi daha Tesis iyi etmek. kurmak için. Bu şey gibi yani hani depremde hasar görmüş binayı tamir etmek istiyorsan ne yaparsın? Önce boşaltırsın içini değil mi? Berkitirsin sonra. E, tabii. Buna benzeyen bir durum büyük ihtimalle. Sosyal mühendislik nelere kadirsin? Sınırları kapattıklarını ve... Gece de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde eklemiş yeni askeri liderler, yöneticiler diyim liderlikleri henüz daha tescil edilmedi. Ama Abdal Al -Albay Abdülkerim çok iyi bir e, haber de vermiş, müjdemizi isteriz demiş, ülkeyi bir örnek haline, demokrasi ve iyi yönetim örneği haline getireceğiz demiş. Garantisi de kendisinden değil mi? Kendisinden menkul. Güvenmiyor musun? Güvenmez olur muyum? Hele bir Nijerli olsa... Gukoya, Abd Abdülkerim'in adını duyar duymaz, albaymış da derim. Ve, tamam yahu yapacaktır diye düşünürüm. Ya, hayata dönüş operasyonunu hatırlattı bana. Demokrasinin tesisi yüksek konseyi biraz. Peki şey ne oldu? Nijer'in devrilen cumhurbaşkanı, kötü yöneten cumhurbaşkanı olmuş... M ee, ne olmuş? M M M Tutuklanmış M diye biliyorum ben. Hayır bilmiyoruz ne olduğunu. Öyle mi? Ben sanki e, halüsinasyon haberde olabilir <gülüyor> tutuklandı falan diye bir şey gördüm. Ya da göreceğimi düşünerekten şu anda veriyor da olabilirim. Bakalım bir. Ha dur belki de haklı olabilirsin. Şimdi bakıyorum iki yerden takip etmeye çalışıyorum bu haberleri. El Cezire'den ve Boş'ta Amerika'dan. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyormuş zaten Cumhurbaşkanı Tanca'nın başkanlığında. Evet herhalde tutuklanmış ama Cumhurbaşkanı'nın nereye götürüldüğü açıklanmamış. Evet evet alınmış. Şimdi Associated Press'in haberine baktım ben de. Hmm. Alınmış ama nerede belli değilmiş. Evet Mamadou Tanca da tabii harika bir insan olmayabilir. Birkaç ay önce anayasayı değiştirip görev süresini uzatmış ve eleştiriler almış. Bunun üzerine işte demokrasiye geçirmeye karar vermiş al, albaylar Juntası da. Yüksek ne? Devrim, demokrasi, demokrasi tesis, değil miydi? Restorasyon demokrasi. Demokrasinin tesisi Yüksek Konseyi. Evet. Restorasyon değil efendim, tesis edecekler. Ee, Evet, Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan dumanlar yükseliyormuş. Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan arka arkaya çatışma ve patlama sesleri de duyduklarını belirtmişler görgü tanıkları. Evet, en yakın zamanda ülkeyi model bir demokrasi yönetimi getireceklerini söylemişler. Yalnız Associated Press'in haberi mesela, pardon Ajans France Press'in haberi direkt şey diye başlıyor. İlk cümlesi bu. E, sadece ilk cümleyi çevireceğim zaten. İlk e, Nijer'deki askerler Perşembe günü bir darbe yaparak başkanı da gözaltına aldılar. Bazı çatışmalar oldu ve en az 3 askerin öldürüldüğü bilgisi geliyor. Nereden geliyor cevabı da şu. Bilgisi geliyor bu uranyum zengini ülkeden demiş. Yani Nijer'in varlığı ve haberlerin varlığı galiba bununla bağlantılı gibi. Evet. Yellow cake denilen bir şey vardı ya. Sarı pasta. Evet, nükleer işte. Tabii o. yani yemek üzere değil o pasta sadece. Hani krem gibi Macu. galiba. Macun. İşte o, o Irak savaşında da sahte bir siyasi raporu üretilmişti hatırlıyor musun? Nijer'den alıyor Irak diye bunu. Böyle bir şey olmadı ve uyduruk sahte imzalarla ıslak imza çıkmamıştı ondan yani. Hı hı, yok. Öyle bir şey olmuştu. Hatırladık 2003 yılına dair. Nijer'de öyle bir yer zengin yani şey olarak uranyum falan zengin. Tamam onun diğer uzantılarını Nijer'in şeylerini geçelim. Gelelim dünya, dünya tamamen gene kan gövdeyi götüren bir yer halindeydi dün. Hiçbiri yani Türkiye'deki gazetelerin bir kısmını bu, ele, ele geçirememiş vaziyetteyiz henüz programımız için. Çünkü... Maç vardı Mağandı. normaldir. Tabi o zaman gazete okumuyoruz. E, fakat e, şeyler var çok ağır. Ee? yani Elimizdeki bulunan az sayıdaki gazeteye de bakıp hiçbirinde bu ne Nijer'deki darbeden ne e, de şimdi söyleyeceğimiz kanın gövdeyi götürmesi hadiselerinden bahis var. Biz ama kısaca onları tamamlayalım. Bir kere Holbrook Pakistan'ı ziyaret ediyordu. Tam Pakistan ve Amerikan işbirliğinin de ne kadar verimli gittiğini söylerken Gilani ile de görüşmüş dışişleri bakanı ile Richard Holbrook da oralardan sorumlu adamı. Hı hı. ...eski sömürge valileri gibi... ...bölgeden sorumlu... ...Amerika'nın adamı olarak gidiyor... ...Barışı sağlayan adam... Dayton Barış Antlaşması'nın mimarı... ...şeyde Bosna'da... ...Kosova'da filan... ...Bosna'da değil de... ...Kosova'da... ...şey... E, ...tam o sırada yalnız... ...Hayber geçidinin orada... ...ağır bir şeyde... ...Hayber'de... ...Aka Camiinden bir patlama olmuş. En az 29 ölü. En az da 50 yaralı var. Bir Cavit Han diye yerel bir yetkilinin açıklamasına veriliyor. Hiçbir grup üstlenmemiş ama Reşkeri, Leşkeri İslam diye adlandırılan bir gruptan da Hayber'de. Ensar-ül-Üslam diye bir başka gruptan ikisi de Taliban tarzı ideolojilerin sahibi oldukları belirtilen gruplar arasından bir haber geliyor. Çatışma ve kan haberi. Bunu geçiyorum. 29 sayı vererek geçelim diyorum ben. Ne dersin? 29 ölü 50 yaralı. Gene Pakistan'da kalalım... ...hazır orada girmişken... ...Kuzeybatısında bir militan üstüne... ...düzenlenen Amerikan füze saldırısında... ...üç militan öldürüldüğü belirtiliyor. Öldürülenlerin... ...neredeyse tamamına yakını... ...füzeyle militan. Ama tabii... ...bu yetkililerin, öldürenlerin versiyonu... ...ölenler tarafından... ...bir başka versiyon gelmediği için... ...bilemiyoruz, doğrulatamıyoruz da. Ama pilotsuz uçaktan... ...atılan füzeler... Miran ...Miranşah kasabası yakınlarında... ...bir köyü vurmuş... ...Taliban'ın kalesi olarak biliniyor... ...kaç tane kalesi var bu Taliban... ...Pek Bütün... çok... <gülüyor> ...Pakistan'da... ...evet... ...işte böyle... ...onu da geçiyorum... ...ve geliyorum Irak'a... ...bir intihar saldırısı olmuş... ...El Ambar ilinde... ...velayetinde valiliği hedef almış... ...valilik binasını... ...en az 13 ölü var... En az 26 yaralı var. Ölenlerden dördü polis. Çevre ve binalarında işte hem ev hem de iş yeri olarak kullanılan binalarda da muazzam hasar olduğu belirtiliyor. Irak'ta direnişin en büyük merkezlerinden biriydi. Bir süre öncesine kadar deniyor haberde. Sünniler yoğun. Onu geçtim. Bir başka bombalı saldırı Musul'da. En az 22 yaralı var. Bir karakolu hedef almışlar. Oradan geçiyorum. Bunlar çeşitli kaynaklardan okuyoruz. BBC Türkçe'de var. Voice of America'da var. El Cezire'de var aralarında. Okuduğumuz kaynaklar. Ee, bir, yine BBC Türkçe'den bir haber. Ramadi'de bombalı bir saldırı. En az 11 ölü. En az 20 yaralı. Ajans Frans Presse bir hastane yetkililerinden yapılan açıklamada dört polis genç bir kız ölenler arasında yer alıyormuş. Yani dünyanın genel durumuna ait haberler bunlar. Müşterek operasyonda da devam ediyor. Yani bu müştereklik kiminle? Batı koalisyonuyla NATO aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO güçleriyle Afgan polisinin, şimdi Afganistan'a geçtik. Orada iki Britanya askeri, iki de başka yerden, tam öğrenemedim onu, NATO dört asker kaybetmiş dün müşterek operasyonunda. Böyle de bir haberimiz var. Hamas cinayetine karışanlar hakkında da kırmızı bürten, o dünyanın en acayip hadisesi olarak devam ediyor. O konuda aslında sadece İsrail'in parmağı olmadığı aslında bir miktar göz yumma olduğuna dair de iddialar ortaya atıldı. İngiltere'nin bu işlerden haberdar olduğu ve bu operasyonda pasaportların kullanılmasına sessiz onay verdiği iddiaları var. İngiltere yok öyle bir şey yalan dedi falan. Hamas liderlerinden Mahmud el Mabuhu'nun öldürülmesi, tabii arkasında İsrail istihbarat örgütü Mossad olduğundan yüzde 99 eminiz demiş şey. Dubai polisi İsrail olayla ilişkisini ne doğrulamış ne de yalanlıyormuş. Bu da işte tipik bir ne evet ne hayır durumu. Fakat doğrusunu isterseniz. Görüntüleri filan çık, çıkmış böyle sahte pasaportlarda İsrail'de yani İngiliz, Fransız, Alman vatandaşlarına da ait İrlandalı bir kısmı hı hı. yani Mossad'ın kendisine olan üstü güveninden dolayı zaman zaman hatalar yapmasıyla beraber bu kadar beceriksizce bir iş yaptığına dünyada beni hiç kimse inandıramaz yani Amerika, oluyor Amerika'dan bir açıklama gelmiş mi yok. Hı. O gelene kadar zaten herhangi bir şey bence İsrail zaten devam edecektir. E, bu Nijer'deki durumla ilgili Amerika'nın açıklama gelmiş. E, Amerikalı yetkililer henüz durumu tam olarak e, bilemediklerini çok az bilgileri olduğunu. Ancak e, bu işte bir suçlu aranacaksa suçlunun başkan e, Mamadou Tanca olduğunu açıklamışlar. Ha, Sadece kendini suçlayabilir demişler. Ha, öyle mi? Ya, darbeyi onaylanmış oluyor yani Amerika. Ee, ...galiba evet... ...çünkü şunu söylüyorlar taslaman... ...bu zor bir durum demiş Philip Crowley... E, ...devlet adına konuşurken... E, ...demiş ki yani... <gülüyor> ...başkan Tanja... ...ofiste e, yani işte... ...başkan olarak kalacağı süreyi uzatmaya çalışıyordu... Evet. E, ...son dönemde... E, ...belli ki bu durum bazılarının da... E, ...çok da hoşuna gitmeyen bir durum oluşturmuş... ...ama diyor... ...şimdi önemli olan zaten... Yeni seçimler yapılmadı. Evet yani. Özetle tamam darbe falan olmuş. Bunu geçelim. Honduras'ta da aynı şeyi söylemişti. Evet. Amerika Tas tamam aynı Tam şey. Tam şunu söylüyor. Nijer ileriye doğru bakmalı. E, yeni bir seçimle ve yeni bir hükümeti kurmanın yollarını aramalı diyor. Bu maç bitti. Önümüzdeki maçlara evet, yani, bakıyoruz. Evet darbe olmuş. E, zaten de suçlusu bir önceki başkanmış. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Bu son zamanlardaki darbenin, darbe gerekçeleri demek böyle olacak. Görevlerini uzatmaya çalışan insanlar devrilirler. 2000'lerin modası diyorsun. Pileli evet. etek ve e, görev uzatmaya çalışanların devrilmesi. Evet mini etek 10 sene önce de kaldı. <gülüyor> tamam peki. Peki. Bu arada da dünyanın şey hesaplanmış... ...dünyanın çivisinin hesabı yapılmış... ...bayağı pahalı bir çiviymiş... Hı hı. ...dünyanın üst düzey... ...Guardian'ın ilginç bir haberi var... ...Birleşmiş Milletlerin... ...bir araştırması yayınlanacakmış... ...Guardian erken ele geçirmiş... ...araştırmayı bize açıklıyor... ...İngiliz Guardian gazetesi... ...dünyanın 3000 en büyük şirketi... ...e... ...yaklaşık dünyaya 2 trilyon 200 milyar dolar civarında çevre zararı veriyorlarmış. Hoş değil mi? İyi bir hesap yapılmış. Böyle bir hesap yapılamayacağını da söylemişler ayrıca. Yani ya tek bir yıldan bahsediyoruz. Hı hı. Dünyanın en büyük şirketlerinin yarattığı kirlilik... ...ve çevreye verdiği zararı maliyeti... ...2 trilyon 200 milyar doları buluyor. Ama bunlar... ...daha iyi bir çevreye kavuşmamız için yapılan şeyler değil mi? Albay. Tabii ki öyle. Albaya sormak lazım tabii ama... Ya işte hani bu rahatlığı aslında genel anlamda da diğer noktalarda da görsek fena olmaz. Mesela çıkıp bir Amerikan yetkilisi... ...eh bu şirketler emdi emdi işte sürelerini ormanda kalma sürelerini uzatmak istediler. Ormanı yediler. e Sonunda da böyle oldu. Ee, önümüze bakalım... Bundan sonra yeni şirketler kuralım falan. Hani böyle açıklamalar gelmiyor genellikle. Ya böyle bir şeyin olmadığını inatla öğreniyoruz ya da zaten hiç haberimizde olmayabiliyor duruma göre. Yani ülke çe çe dünyayı çe demokrasi ve iyi çevre yönetimi örneği haline getireceklerini söylüyorlar mı? Albay Gukoy Abdülkerim gibi söylemiyorlar. Yok. İşte eksiklik orada. Yalnız üçte birini kaybederlermiş. Eğer bu çevreye zarar verdin, kirlettin öde ilkesi olursa üçte biri gidermiş kervlerini. Bu da tabii tamamlı edilebilecek bir şey değil yani. Kabul edemiyoruz. Yani çevre sonuç olarak da Andrew Simms de hoş bir yazı yazmış. Ekosistemleri biz Andrew Simms'ten bu sıralarda Epe yazı geliyor. New Economics Foundation diye bir kuruluşun hı hı. başında bulunuyor kendisi. İş saatlerinin de 21 haftada 21 saate indirilmesi çalışmanın ancak öyle bir insani ve ekonomik bakımdan da anlamlı bir hayata öyle kavuşabileceğimizi söyleyen bu kuruluş. İşte bu şeyi değerlendirmişler. Yeni bu Birleşmiş Milletler raporunu dünyanın en büyük 3000 şirketinin. Üçte bir karları gidecek eğer çevreye verdikleri zararı karşılamak için bir harekete geçerlerse diyor. Andrew Sims de demiş ki yani bir doğaya bir fiyat koymanın hiçbir anlamı kalmaz. Eğer ekosistemleri biz zaten birer emtia olarak mal gibi görürsek ve sadece ticarete konu olacak bir fiyatı olan meta olarak gördüğümüz takdirde Zaten hiçbir anlamı da kalmaz bu fiyatı koymanın demişler. Hakim yani değişikliğinden filan da bahsetmiş. Ve John Ruskin'in ünlü bir sözüyle de bitiriyor. Ee, yani Hayattan başka hiçbir şeyi zenginlik gözüyle bakılamaz. Lafını da tekrarlamış. There is no wealth but life diyorlar. Yani aslında tabi bu güzel bir söz ama gerçekliğe uymadığını bence kabul etmek peşinen lazım. Bunda da ciddiyim. Abi. Çünkü e, bir şeyin hani değeri olabilmesi için alınıp satılabiliyor olması gerekiyor. Alınıp satılamayan Öyle. ve birim değeri koyamadığımız herhangi bir şeyin e, bir değeri yok. Değil mi? Yani hani çünkü günün sonunda işte e, pirinci alırken para veriyoruz falan böyle devam eden bir süreç olduğu için değer dediğimiz şey e, parayla ölçülebilir bir şey. Pek de buna bir fiyat etiketi koyamadık henüz. Demokrasinin değeri kaç? Gukoy'a Abdülkerim'e mi sormamı istiyorsun? Ee, ona sorarsan paha biçilmez <gülüyor> diyecek. Adamlar dem demokrasinin tekrardan tesisi için darbe yapmış kalkmış sabah erken. Daha ne yapsınlar yani? Yani şirketleri yarattıkları zarardan sorumlu tutmayalım diyorsun sen. Hmm, evet galiba öyle diyorum. Buraya varıyor evet. Deborde istifa ediyormuş. Debo'da, de bu, Birleşmiş Milletler'le zaten de bütün uzlaşamamıştık isim üstünden. <gülüyor> evet, mücadelede yalnız şey güzeldi. Bütün şeydeki Kopenhag'daki merkezden Birleşmiş Milletler Konferans Merkezi'nden bütün sivil toplum kuruluşlarının attıkları zaman güvenlik gerekçesiyle İlk yapılan eylemde Debor, open the door diyorlardı. Hı hı. <gülüyor> Kapıyı açtı. Belki de o zaman Debor okumak gerekiyor. Neyse mücadeleden, iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu yetkilisiydi Birleşmiş Milletler'in istifa etmiş. Neden? Çünkü Debor'u sorumlu tutuyorlarmış Kopenhag'daki fiyaskoda insanlar. Ve Daily Telegraph'ın haberine bakılacak olursa hakikaten bu da bugün demek ki şeylerin restorasyonu günü. Demokrasinin ve güzel şeylerin, yıkılan şeylerin restorasyonu. Çünkü mesela Daily Telegraph gazetesinin yazdığına göre bugün Kopenhag'daki iklim değişikliği zirvesinden umulan sonucun çıkmamasından demor sorumluydu. Şimdi istifa edince gelecek yıl Meksika'da yapılacak zirveden önce süreç ivme kazanır demiş. Yani demek ki Debor'u deviriyoruz, kaldırıyoruz ortadan ve yerine gelen adamla iklimi kurtarıyoruz. Böyle de yorumlanabilir değil mi? Neden olmasın yani? İtiraz edecek bir şey yok en azından. Evet her şey çok güzel olacak. Öyle anlıyorum ben de zaten. Ve bence kapatalım. Arkasından da özel yetkili mahkemeler ve mahkeme savaşları üzerine biraz döneyim. Deprem miydi yoksa? Hangi metaforu kullanmamı istersin? Ben depremi seviyorum ya. Hem ağız alışkanlığı hem kolay oluyor hem her şeye yarıyor. Bence uygun ama hani şahsi fikrim. Yargı krizi. Peki yarılma var. Açık gazete. AC/DC topluluğundan dinlediğimiz çok iyi bilinen bir parça Highway to Hell'di, yani cehenneme giden otoyol. Ben de oraya gidiyorum diyor. Ronald bon Scott'un ölüm yıl dönümünde çaldığımız bir AC/DC parçası grubun solisti ölene kadar aynı zamanda da şarkı sözü yazarı Avustralyalı hard rock. Grubu ACDC'nin eee 1974'ten 1980'e kadar da baş şarkıcısı olan Bon Scott, Ronald Bon Scott onun ölümü 19 Şubat 1980'de tuhaf şartlar altında. Tam da anlaşılamayan sebeplerle genç yaşta 1980'de öldü. 1946 doğumluydu. Ona bir günaydın diyerek devam ettik. Açık Radyo'da 94.9 açıkradyo.com Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40 tam ve bu şeylere bakalım. Şimdi hangi sırayla okuyalım? Yargıdaki yarılma e, meselesiyle ilgili. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker asıl ihsası rey'i bakan yapıyor Demiş yasaları doğru düzgün Okusunlar demiş Bu yargıtay başkanı Hı. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek Kurulmuş zemberek gibi Konuşuyor bakan demiş Kızmışlar bakana Dün vermiştik bu kurulmuş demişti Evet Cumhurbaşkanı Gülse bu yaşananların Çıkmaz sokak olduğunu Avrupa Birliği kriterlerine uygun acil Yargı reformu yapılması gerektiğini söylemiş Deniz Baykalsa, cemaat layık cumhuriyetle hesaplaşıyor. Bu, bu krizden çıkışın tek yolu sandığa gitmek ve AKP iktidarından kurtulmaktır demiş. Arınç siyaset yapmak isteyen varsa pardon siyaset yapmak isteyen yargıçlar cübbelerini çıkarsınlar. Türkiye yargıçlar devleti değildir demiş. Yani hakimler savcılar yüksek kurulunun kararı kabul edilemez bir hukuksuzluk. Şemdinli'yi hatırlayınız. Bundan sonra hangi savcı olayların üzerine gidebilecektir? Kimse Adalet Bakanı'na had bildiremez diye konuşmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, hakim ve savcılara anayasa gereği hiçbir organ talimat veremez diye Arınç'ın söylediği sözlerin bir devamını getirir gibi konuşmuş ve Yargı reformunu yapmak zorundayız demiş. Erzincan Başsavcısı Cihan Erse tutuklu ama oradan da bir şekilde konuşmuş. Suçlu olsam delilleri saklardım. Bütün iddiaları yarım saatte çürütürüm demiş. Nasıl yani? Öyle. Yarım saatte bütün iddiaları... İddialar yani yarım çürüt. saatte çürütülür babında mı yoksa bu olaya dair mi? Bu olaya dair. Ha tamam. Yani kendisi kendi hakkındakileri. İyi yani yarım saatte çürütebiliyorsa sorun yok. Aslında bütün bu krizi yaşamaya da belki o zaman Hı -hı. E, gerek olmayabilirdi. E, aslında galiba bu tip davalarda te başından beri söylediğimiz üzere Gerçekten seri karar alınıyor olması, e, hızla kamuoyuyla bilgilerin paylaşılması hayati önem taşıyor çünkü e, ne olduğunu gerçekten hani cennet ve cehennem kadar birbirine kontrast bir durumda okuyabilmek mümkün çeşitli gazeteden. Yani hani bir gazete okuyorsanız başka bir şey bir gazete okuyorsanız bambaşka bir şey okuyabilmek mümkün. E, halbuki tek bir karara indirgemek de mümkün bunu. Biraz e, seri olmak gerekiyor galiba çünkü gerçekten sıkıcı bir hal. Gayet seri davranan da bir, e, bir kişi var Erzurum savcısı Şanal yetkileri alınmadan hemen önce bütün dosyaları Erzurum başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanması sonrası yetkileri alınan savcı Osman Şanal karar tebliğ edilmeden 13 parça soruşturma dosyasını özel kuryeye vermiş. Hı hı. Kurye dosyaları valizle İstanbul'a getirmiş. Bu da ilginç bir görüntü. Günün haberi diye vermiş bunu elimizdeki alt sayıdaki gazeteden e, sabahtan okuyalım. Minibüste adliyeye getirilen soruşturma dosyaları görevliler tarafından Ergenekon savcılarının bulunduğu kata çıkarıldı. Fotoğraf Veli Sarıboğa. Valizde görüyoruz. Çok ilginç bir durum. 13 parçalık soruşturma dosyası özel kuryeyle geliyor. Şanal'ın gönderdiği dosyalar İstanbul'da Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara teslim edilmiş. Dosyalar arasında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Sal Saldıray Berk'le ilgili soruşturma belgeleri de yer alıyor. Bu Cem Bakırcı'nın haberi ayrıntılı bir haber. Habertürk'te de var. Dosyayı kritik 20 saat içinde dosya aktarımı yaptı. Özel iletişim sistemiyle UYAP diyor. Böyle bir sistemden bahsediyor Türk İstanbul'a aktardı. Ve soruşturma dosyası ile el konulan CD ve tüm belgeler ayrıca yani önce özel iletişim sistemiyle gönderilmiş anladığım kadarıyla teknik bir mevzu bu. Uyap'la. Ayrıca da polis nezaretinde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılığa başsavcı vekiği Turan Çolakkadı'ya da teslim edilmiş de i̇şte o dosyayla beraber. Evet. Şimdi bu elimizde bazı sesler de var. Kısaca onlara da kulak e, verelim. Arada Zekeriya Örüz e, Ergenekon savcısı e, dosyanın önümüz ellerine ulaşmadığını söylemiş. Ama Çolak diye ya verilmiş yani anlaşılıyor evet, evet. kadarıyla. E, öncelikle Kadir Özbek'in sözlerine bir e, kısaca kulak verirsek Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu Başkan Vekili kendisi Sayın Adalet Bakanı'nın kurul başkan ve başkanı olarak kendi kuruluna bu şekilde bir tarizde bulunması da bizi incitti. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu karar bir gün önce oy birliğiyle gündeme alındı. Değerlendirme ve inceleme yapmasına karar verildi. Sayın Adalet Bakanı o gün gelip kurulun o toplantısına katılabilirdi. Çünkü konuyu biliyordu sanki bu olay yargı reformu adı altında hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısının bir an evvel değiştirilmesine, bu kuruldan kurtululmasına ve yargının yeniden şekillendirilmesine bir başlangıç olarak yürütülmeye başladığını görüyoruz, işletildiğini görüyoruz. Yaptığımız işlemin altı doludur arkadaşlar. Aylardan beri bizim beklediğimiz Adalet Bakanlığı'ndan beklediğimiz yanıtlarımız vardı. Onların hiçbirine cevap verilmedi. Ancak çok acil ve toplumu da acil eden bir uygulamayla karşılaşınca kurulun başka yapacağı bir işlem olmadığı ve e, hareketsiz de kalamayacağını düşünerek e, bu yetki düzenlemesini yaptı. Evet Kadir Özbek'ti bu Hakimler Savcı'da Yüksek Kurulu Başkan Vekili'ydi ve toplumu acite eden bir duruma gerilime el koymak zorunda kaldıklarını açıkladı. Acilen yani yalnız hukuki dil, siyasi ve sosyolojik boyutları da olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Kendisi ondan bir bölümü verdik. Bülent Arınç'ta Başbakan Yardımcısı da Kadir Özbey'in bu Adalet Bakanı'na tepki gösteren Kadir Özbey'in sözlerine de e, ha, Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'na tepki e, gösteren bir konuşma yapmış. Onun da bir kısmını veriyoruz şimdi. Kırmızı çizgiler aşılmış, anayasa ve yasalar açıkça ihlal edilmiştir. Siyaset yapmak isteyen yargı mensupları varsa, önce tarafsız ve adil olduklarını temsil eden cübbelerini çıkarmak zorundadırlar. Hem taraf tutup, hem adil olmayan kararlar alarak, hem de siyaset yaparken... ...o cübbe giyilemez. Ey Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun... ...beş tane saygıdeğer üyesi... ...yetkileri kaldırılan... ...bu Cumhuriyet Başsavcı Vekili... ...ve Cumhuriyet Savcıları hakkında... ...size ulaşan bir soruşturma var mıdır? Biz biliyoruz ki yoktur. Çünkü böyle bir soruşturma yapma yetkisi... ...Adalet Bakanlığı müfettişlerine aittir. Bir şikayet olmamış... ...bir soruşturma yapılmamış... soruşturmada sonuca bağlanmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabur süreciyle ilgili ana muhalefet partisi tarafından gen soru önergesi verilmişken bu süreçle ilgili aynı gün Yargıtay Başsavcısı tarafından gen soru önergesini destekler mahiyette açıklama yapılması yargının tarafsızlığına gölge düşürmüş, bu kurumlara duyulan güveni sarsmıştır. Bir hükümetin bakanlarıyla istihza etmek, hat bildirmeye kalkmak, hiçbir bürokratın ne hakkıdır ne de haddidir. Evet bu da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın konuşmasından bir bölümdü. Yani Türk demokrasisinin e, sancılı günlerden geçtiğini e, ve ülkenin geleceğini etkileyecek olaylar yaşandığını belirtiyor Arınç. Ve bugüne kadar demokratik hayata müdahale edilmesine alışık olan milletimiz bugün yeni bir müdahaleyle Karşı karşıyadır demiş internet üzerinden radikal online'dan okuyabiliyoruz bunun ayrıntılarını. Anayasal sistemimize yargı bürokrasisi tarafından ağır bir darbe vurulmuştur. Hakimler savcılar yüksek kurulu yetkisini aşarak hukuk yaşamımızı altı üst edecek bir karar almıştır. Bu bir darbedir diyor. Deniz Baykal'a da şimdi kulak verelim. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. O da... Olayın failinin başka bir yerde olduğunu, hükümette olduğunu söyleyen bir konuşma yaptı. Ona da kulak verelim. Türkiye'de ilk kez Cumhuriyet tarihi boyunca bir adliye bir başka adliyeyi basmıştır. Ve Türkiye'de şimdi tehlikeye giren artık hukuk düzeninin bizatihi kendisidir. Yer yer yargıyı, güvenlik güçlerimizi çok tehlikeli bir biçimde cemaat örgütlenmesi denetim altına almıştır. Hükümet bu gelişmeyi himaye etmektedir, desteklemektedir. Yani bu bir kırılma noktası olacaktır. Her an her şey herkesin başına gelebilir demektir. Tetikçi hukukçuların, yargıçların, savcıların devreye sokulmak istenmesi Türkiye'de adaletin temelinin çatırdamakta olduğunu bize göstermektedir. Evet. Bu da Deniz Baykal'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri olayın failinin hükümet olduğunu ve artık hukuk düzeninin tehlikeye düşmüş olduğunu belirtti ve tek yolun hemen seçime gitmek ve Adat ve Kalkınma Partisi iktidarına son vermek olduğunu belirtiyor. Ee, aslında hani bütün bu tartışmayı anlamlandırmak şu açıdan da zor olabilir. Çağdaş Hukukçular Derneği e, bu konuda Aslında bir açıklama yaptı bu açıklamada da, e, mevzunun e, hukukla hukukla ilgisi olmadığını bir güç mücadelesi olduğunu vurguladı diyor bir yönetin haberinde mesela vurgudan çok bunda perspektif olarak herhalde koymak lazım Çünkü durumu e, o kadar izafi bir hale soktuk ki e, bundan sonra herhalde bir sürü alacak onun bir gerçek haline alması e, yüksek yargı mensupları ve hakimler savcılar yüksek kurulu üyelerine seslenmişler Bugüne kadar bunca adaletsizlik için ne yaptınız diye soruyorlar. Yüksek mahkeme üyeleri daha birkaç gün önce baskın oranın tazminat kararını bozarken Agos gazetesinde yazıyorsan her şeye müstahaksın demediniz mi? Bugün bağıranlar yüzlerce Kürt mahkemeye çıkartılmak için aylarca cezaevinde bağırırken neredeydiniz? Adaletsizlikten kimse muaf değil. Demiş ki e, Ergenekon davası başladığından beri tartışmaya başladığımız Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili bir sorun mu var acaba kısmı var. E, açık da biz bunu Ergenekon davası başladığından beri tartışıyoruz. Çünkü efendim 6 ay içeride tutulmuş ardından şimdi tutuksuz yargılanıyor. Olacak iş mi? Adamın hayatı karardı diye devam eden cümleleri o kadar sık duymaya başladık ki... E, ...yeni bir şey oluyormuş gibi önce hissettik. Sonra baktık yeni bir şey yok durumu vardı. E, de Türkiye'de dev... hukuk sistemi sorunlu. Hukuk devleti işlemiyor ve bununla ilgili hem fikir el sıkışabileceğimiz alan gittikçe genişliyor anladım ama... Yani sonuca bağlanmayan mesela 31 yıllık filan davalar var, 27 yıllık dev yol davası mıydı? Ee, sayı, evet, yani tekrar bozuldu galiba bir kısmı. Evet, pazar selek meseleleri. Ki yani, bunun yanında daha onlarca olun. basit dava, daha basit hani çok Arazi sayıda davaları bir vardı. Dava evet. <gülüyor> yani onun için. Yani memlekette işler kolay çözülmüyor mahkemelerde. Üst üstlük mahkemeler e, bazen e, vicdanı uygun olmayan kararlar verebiliyorlar, Çeşitli infialler yaşanabiliyor. Ee, i̇nsanlar haksız yere içeride yatabiliyor. Ha bunlar efendim böyleydi zaten. Ne var ki anlamına gelmiyor. Ama bunlar böyleydi ve siz neredeydiniz? Bu arada ne oluyordu? Hani 40 yıllık bir uykumu vardı vardı birdenbire uyanıldı kısmı? Gerçekten çok acıtıcı. Ya evet. En azından 28 Şubat'ta yaşananlarla ilgili... ...ağzında asla ve asla... ...kelime almayan yüzlerce, binlerce insan var. Ve bunların hepsi 12 Eylül'e karşılar. Yani... Ya da 60 darbesi kötüydü tabii ama getirdiği kazanımlar var falan diye devam edip ardından yani ya süreç bir garip şizofimi niye yarattı. Niye önce Kenan Evren yargılanmıyor da bu ergen şimdi sıra mı geldi gibi ifadelerde var. Neyse onları da geçelim. Yani şu var. E, Günün e, sonunda biz nasıl AKP'li oluyoruz abi? Bir de öyle bir garip durum yok mu? Valla değiliz <gülüyor> aslında. <gülüyor> Vallahi de billahi de oy vermedim mesela Yemin verdiğinde. ederek başlıyorsun. <gülüyor> ben oy vermedim zaten de. Yemin ederek başlıyorsun. Sonra e, bunlar defneye yazılır, biliyorsunuzdur hmm. hmm. diye. Tallahi diyin o zaman. <gülüyor> yani jandarma e, işin içinde jandarma üsteymen Ergut'un ajandasındaki el yazısı notlar varmış mesela. İşte bir İsmail Ağa cemaatiyle ilgili 2007'den beri meşgul olduğu belirtiliyor bu Savcı Caner'in. Ama bu soruşturmadan herhangi bir sonucu duymadım ben yani şimdiye kadar. İşte tam bu soruşturmayı sonlandıracaktı onun için mi tutuklandı deniyor bilemiyorum anlamıyorum. Fakat bir yorum alacaksak illa. Dün alel acele kaleme almış Oral Çalışlar'ın sıfır noktası köşesinde şeyin Ağustos'ta ilginç bir değindiği bir yazı vardı. Yargı direniyor başlığını taşıyordu. Türkiye tam bir gerilim filmi ortamında hangi dakikada hangi hamlenin yapılacağını ortaya nasıl bir durum çıkacağını kestirmek mümkün değil. Bu yazıyı yazdığım saatlerde Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner tutuklandı. Onunla ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum özel yetkili savcı vekili Tarık Gür ve Cumhuriyet Savcıları Rasim Karakuldukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal ise Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu tarafından görevden alındı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Tabi bu arada beklendiği gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya'da harekete geçti ve Habur'da sınırdan gelip Türkiye'ye giren PKK'lıların serbest bırakılmasıyla Erzurum ve Erzincan'da yaşananlarla ilgili takibat başlattığını açıkladı. Aslında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir gelişmeyle nasıl bir ilişkisi vardır sorusunu sorabilecekken işin arkasında başka bir hazırlık olduğunu da düşünmek mümkün. Yeniden AK Parti'ye yönelik bir dava hazırlığı yapılıyor diyebiliriz demiş. Önemli bir nokta bu. Biz de dün Hafifçe böyle bir ihtimal üzerinde durur gibi yapmıştık bütün bu hengame toz duman arasında. Yani işin hukuki boyutu teknik özellikleri bu yazının konusu dışında bizim için önemli olan işin siyasi boyutu demiş çalışlar. Nedir buradaki siyasi boyut? Şu yargı direniyor. Peki nedir direndikleri? Değişime direniyorlar. Türkiye askeri ve yargısal vesayet rejiminden normal demokrasiye geçmenin sıkıntılarını yaşıyor diye bir yorum getirmiş. Hayır efendim e, memleket yıkılıyor. Bir de karşı görüşü bu. Hani e, dengeli yapmaya çalışıyor. Şu... E şey sen onursal. <gülüyor> onursal yayın <gülüyor> yapıyorum ben. <gülüyor> yayın yapıyorum. Türkiye'de olan nedir demiş. Yargı kurumları, yargı kurumlar birer siyasi örgüt, yargı kurumları birer siyasi örgüt gibi davranıyorlar. Seçilmiş hükümetin ve meclisin kendileri tarafından denetlenmesi gerektiğine inanıyorlar. Onlar kendilerine böyle bir görev ve misyon biçmiş durumdalar. Onların anlayışına göre bir anayasal rejim var. Bu rejime göre bazı kurallar değiştirilemez. Ayrıca bu yargıçlar sistemine göre neyin bu anayasal sisteme uygun olup olmadığına yine yargıçlar sistemi karar verebilir. Aslında meclis bir anlamda bu yargıçlar sisteminin vesayeti altında diyor. Yine bu anlayışa göre kuvvetler ayrılığı prensibi de bu anlama geliyor. Böyle mi gerçekten diye sormuş. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde yargı kurumları yasamanın yerini alabilir Böyle bir sistem var diyor. Bir ülkeden de örnek göstermiş. Türkiye'deki bu yargı sistemine benzer. İran. Hmm. Ülkeyi şeriat kurallarına uydurmakla görevli olduğunu düşünen İran'daki Şuray-ı Yani Anayasayı Korucular Konseyi hangi kanunun şeriata uygun olup olmadığına karar verir. Bizdeki sistem de şöyledir. Meclisin çıkardığı kanunlar Atatürk ilkelerine uygun olup olmadıklarına göre denetlenirler. Peki nedir bu Atatürk ilkeleri derseniz onu da bu karar veren yargıçlar belirlerler. Yani kriteri de kendileri belirliyorlar zaten. Bir de örnek vermiş, çarpıcı bir örnek gerçekten. 411 oyla meclis, bu oran parlamentonun %75'ine karşılık geliyor, anayasayı değiştiriyor. Anayasa mahkemesi yalnızca usulen inceleyebileceği bir konuda esastan karar vererek anayasa değişikliğini iptal edebiliyor. İptal gerekçesine belli Atatürk ilke ve inkılapları. Şimdi de görüyoruz ki durumda yürütülen bir soruşturmaya doğrudan yüksek kurul müdahalede bulunuyor HSYK ve soruşturmayı yürüten savcıları yetkisiz hale getiriyor. Böylece Ergenekon davası kapsamında yürüyen bir soruşturma tam anlamıyla kadük hale getiriliyor. Çünkü dosyaya egemen olan dört savcı birden yetkisizleştiriliyor. Bunun siyasi anlamdaki karşılığı da şu demiş Ergenekon davasının Doğu Anadolu'ya uzanan ayağı bir şekilde durdurulmuş bulunuyor. Aslında aynı kurul daha önce de Ergenekon davasının savcısı Zekeriya Öz ve çalışma arkadaşlarını tasfiye etmek istemiş, tıpkı Şemdinli savcısına yaptıklarını yapmaya çalışmışlardı. Ve şöyle bitiriyor yazısını Oral Çalışlar, Ağustos'taki. Ortada hem karmaşık gibi görünen hem de hiç karmaşık olmayan bir durum söz konusu. Yargı direniyor demiş. E doğrusu yani Kadir Özbey'in açıklaması da toplumda gerilim had safhaya gelince ajitasyon kelimesini kullandı yanılmıyorsak biraz önce dinledik. Hemen süratle acilen müdahale ettik şeklindeki konuşması da Hukuki olmanın yanı sıra hukuki meselesini ve teknik meseleyi tartışmaksızın söyleyebiliriz ki, siyasi kaygılarla da bir aciliyet ya da aculluk düşüncesi içinde hareket etmiş olduklarını söyleyebiliriz. Halkimler, sağ daha yüksek kurulun. Bu da oral çalışların tahliline uygun düşüyor denebilir herhalde. Denebilir. Evet, galiba bu saatimizi böyle tamamlamaktayız. Danıştay'dan katsayıya yine red gelmiş. Mahkemeler ee, evet, çalışıyor. Çalışıyor. Ee, neyse ki. Ee, Danıştay idari dava daireleri yükün farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı da reddetti. Ee, şimdi bir şeyler oluyor ama artık bundan sonra ne oluyor olduğunu gerçekten çekelim öğrencilere anlatmak zor olabilir. Danıştay'ın YÖK'ün itirazını reddetmesinden ardından yeni düzenleme konusunda 4 Mart'ta gerçekleştirilecek YÖK Genel Kurulu toplantısında oluşturulacak komisyonun çalışma yapacağı ve 18 Mart'ta bu konuda açıklamada bulunacaklarını söylemişler. Yani gerçekten heyecanlı e, değil mi? Heyecanlı yani bu sene sınava giren bir çocuk varsa yakınlarınızda o heyecanı zaten yakinen hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, kat sayı sorunu nasıl çözeceksiniz diye bir Gaziantep'ten Esenboğa'ya giderken Özcan'a sormuş bir gazeteci işte 18'inde çalışmaları yapacak 18'inde açıklayacağımız yeni şeyler var az sonra diye e, yani yok mu bizde kafa buluyor yoksa danıştay mı kafa buluyor yoksa toptan bir kumpasın içinde miyiz diye düşünüyorum ben bunun cevabı bende var Var mı ama verme öncesinde... dur dur <gülüyor> Ömer Madra'nın büyük işletme teorisine girer bu herkes herkesi işletiyor Herkes herkesi işletsin tabii. En Tek, textbook olarak, kitap olarak okutulacak bu. Bütün üniversitelerde zorunlu okuma. Ömer Madra'nın büyük işletme teorisi. Evet böyle kapatabiliriz o zaman bu saati sanıyorum. Merak edilen herhangi bir soru kaldıysa onları da bize daha sonra gönderirsiniz. Hepsini yanıtlar. Pazartesi günü yanıtlarıyla birlikte tekrar huzurlarda oluruz. Bir de misket bombalarına karşı sözleşmenin yürürlüğe girdiğini bir anet dikkate almış. Onaylayan ülkelerin sayısı Burkina Faso ve Moldova'nın da katılımıyla 30 olmuş. Yasaklayan sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı 1 Ağustos'ta da uluslararası bağlayıcılığı olan yasa haline geliyor. Şimdi ilk küçük sınav sorusu. Türkiye nerede? Nerede? Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi vaziyeti. Türkiye henüz imzalamış değil. onaylamış tabii olamıyor. 104 imza 30 onay var. Türkiye'nin durumu o belli değil. Misket bombasına karşı bir mücadele içinde değil Türkiye herhalde. Durum bu merkezde. Evet haberler böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yeniden yapılanmaya gidiyormuş 50. yılında. Dünyanın en güçlü mahkemesi aslında her şeye rağmen. En azından teoride bile kalsa kararları bağlayıcı nitelik taşıdığı için dünyanın en güçlü mahkemesidir demiş Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanlarından Anthony Dworkin. Ama çok ağır bir dava yükü altında olduğu için Avrupa Adalet Bakanları İsviçre'de toplanmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye 47 ülkenin Adalet Bakanları bir dizi sorunu da çözmeye çalışacak. Çünkü 119 bin üzerinde dava sayısı Ocak ayında. İnsan hakları epey çiğneniyor. Başta kurucular asla böyle bir durumu düşünmemiştiler herhalde diyelim ama gene de önemli çok önemli bir kuruluş Avrupa İnsan Hakları Divanı. Evet şimdi bir ara verelim. Açık gaste. <Gülüyor> Night Prowler adlı şarkıyı dinleyerek devam ettik. Burada solist sonunda uh, Morgan Mindy adlı televizyon dizisinde de Robin Williams'ın canlandırdığı karakterin, uzaylı karakterin son lafını söylüyordu sonunda. Nanu, nanu diye biten bir laf. Evet, MC5'den dinlediğimiz bir, ACDC'den pardon, Dinlediğimiz bir parçayla devam ettik. E, Miktat Kadıoğlu bu yeni görevleri dolayısıyla bu sırada çok zor ele geçirilebiliyor. E, bu hafta ve bundan sonraki bazı haftalarda da bulunmaması durumu var. Bir aranjman yapmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar başarabiliriz bilmiyorum. Açık Radyo burası. 94.9 ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Aynı zamanda iPod denilen yöntemle de çoğaltılıp istendiği, dilendiği zaman çekilerek, abone olunarak bedavadan dinlenebiliyor. Ayrıca yayınlarımız açıkradio.com üzerinden. Evet, bir ilginç haber de şeydi, bir vergiyle problemi olan bir Amerikalı pilotun hikayesiydi. Pilot da değil de. Amerikan vergi, vergi dairesi tabii orada e, Türkiye'dekine benzemiyor. Türkiye'de vergi isteyenin verdiği ya da ücretlilerin <gülüyor> verdiği bir şey olduğu için başka türlü işleyen bir şey. Orada biraz korkulu ya. Hani e, vergi dairesi size bakıyor falan dendi. Gör, hani görüyoruz ya filmlerde dizilerde falan. Bayağı bir e, stres yaratan bir şey. E, i̇nsanlardan bol bol para toplanıyor Amerika'da da. İşte neyse e, vergi dairelerinden birisine ise Joseph Andrews Tech adlı biri küçük bir uçakla çarptı. Bilerek çarptı yani. Çarptan çok intihar etti. Demek galiba daha doğru. 13 kişinin yaralandığı bir olay bu. Kendisi ee, kayıpmış yani. Bulunamamış galiba ama ölmüş olduğundan şüpheleniliyor. Daha sonra bulundu. Yani intihar notu bulunmuş bir tane de. İçeriği açıklanmadı henüz de. Eee Blog sayfasında da bir tane intihar notu var. E, vergi dairesini sert bir şekilde eleştirmiş ve şiddet eyleminin verilebilecek tek yanıt olduğunu savunmuş. Böyle de bir şey var. Evet, Daha önce de kendi evini ateşe vermiş bu olayı gerçekleştirmeden önce. Bunu bir haberle bağlamak mümkün aslında. E, Amerika'da ekonominin iyiye gittiğine dair bir haber Hı -hı. vardı BBC Türkçe'de bugün. Belki onunla da bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, her ne kadar olayı doğrudan bağlamak mümkün olmasa çeşitli yansımaların oluştuğunu söyleyebilmek mümkün. Ekonomi Amerika ekonomisi diye... iyiye gidiyormuş. Ama, Ama işsizlik e, iyiye gitmiyormuş. Daha doğrusu işsizlikte herhangi bir azalma yokmuş. Merkez Bankası ülke ekonomisinin bu yıl beklenenden daha iyi performans sergileyeceği tahmininde bulunmuş. Ekonominin %2.8 ila 3.5 arasında büyümesini öngörüyormuş Amerikan Merkez Bankası. Buna karşın işsizliğin gelecek iki yıl boyunca yüksek seviyelerde seyredeceği de kaydedilmiş. E, bu yıl %9.5 ila 9.7 arasında seyretmesi, gelecek yıl ise 8.2 ila 8.5'e düşmesi bekleniyor imiş. E, böyle yani ikisi ne bağlantı var derseniz bağlantı yok ama akli dengenin bozulması ile ekonomi arasında bağlantı olabilir. O kuvvetle e, muhtemelen ya kaos durumu e, Wallerstein'in yazısında da kesinlikle bahsedilen şey oydu dün bir parçasına okuma fırsatı bulduğumuz. Yani çok o, çeşitli alanlarda Thomas Friedman'da örnek gösteren ilginç bir vardı. Yani kaotik bir durum olduğunu şuradan anlarsınız diyor işte Anakim medyada Thomas Friedman gibi adamlar sürekli şaşırıyorlar. Aa Amerika'da istikrarsızlık varmış. Ne şaşırtıcı. Hiç duymamıştım diyor Thomas Friedman mesela. Yani sadece 40 en az 40 yıldır yazılıyordu Amerika'da istikrarsızlık oldu ama Thomas Friedman gurumuz hiç duymamış bunu diyor. Çünkü kendi içine kendini kapattığı bir kozada yaşıyor bu insanlar diyor. Yani Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulu düzeni. Bunu başka ülkelere de teşmil edebiliriz. Yansıtabiliriz herhalde. Ve işte yalakalarıyla beraber başka yerde de görülen bir şey bu diyor. Yani bu temel gerçekliği işte istikrarsızlık var, kaos durumları yaşanıyor, işler kötü gidiyor filan. Bunu onların anlamaları için ve önümüzdeki 10 yılda da daha da ...böyle istikrar bozulacağını anlamaları için... ...baya kötü olmalı diyor. Thomas Friedman gibi insanların bunları anlamaları için diyor. İşte Avrupa daha mı istikrarlı? Eh biraz daha belki. Latin Amerika mı daha istikrarlı? Eh, belki biraz daha. Çin daha mı? Belki biraz ama hiçbir garanti yok. Yani Amerikan devi sarsıldı sendelediği zaman... ...pek çok de onunla beraber gidebilir Yani gündelik hayatın nesnesi olarak kaos başlıklı bir yazısı bu. Yani kısa vadede hiçbir şey artık kestirilemez hale gelmiş. Orta vadede daha da öyle bilinemeyen. İşte böylece ekonomik, politik, kültürel iniş çıkışlar gayet hızlı ve çok büyük. Bu da insanlar için korku veriyor diyor ki herhalde dünyada pek çok insan içinde böyle bir durum var. Buna karşılıkta ciddi bir mücadeleye de her zaman yer var tabii. Mesela Independent'ten bugün son verilere göre İngiltere'nin kamu maliyesi borcu falan Yunanistan'dan bile kötüymüş. Öyle bir sonuç çıktı. Yunanistan battı hasta adam finan deniyordu. Ama genelde fazla veren Ocak ayı bütçe rakamlarında hazır bütçe işlerine girmişken onda 3 milyar sterlinlik açık olduğunu yazıyormuş. Bunun yıllık bazda 180 milyar sterlinlik bir açık anlamına geleceği hesaplanmış. Bu miktarda İngiltere'nin yurt içi gayri safi haslasının %12'sine denk düşüyormuş. Hatta 12.10'da yani 13'üne uğursuz bir oran bak. Ve bu oranın da Yunanistan'ın son günlerde başını ağrıtan bütçe açığı oranından bile fazla olduğu belirtiliyormuş. Ama ne yapalım? Orası da İngiltere, Batı. Bir de ben de şeye de iki satırla değinmek istiyorum. Bol bol hukuk düzeni var mı yok mu, sarsılıyor mu değil mi tartışmaları varken bazı şeyleri tamam yani Deniz Baykal mesela tamamen hukuk sistemi yıkılmak üzere falan diyor. Deniz Baykal'a kalacak olursa epey zamandır zaten e, yani Cumhuriyet yıkıldı, ülke bölündü falan. Yani sürekli olarak bir e, yüksek temas noktasında durmayı tercih ediyor ama bence doğru bir taktik değil. Çünkü hani her seferinde ardından ertesi gün başlayıp güneş doğduğunda falan... E, anlam gitmini uğrayabiliyor bu tip çıkışlar. E bir de bazı şeyleri hiç görmezden gelerek devam etme eğilimi çok kötü. Yani Türkiye'de adli sistemin uzun süreden beri iyi çalışmadığına dair pek çok belirti var. Yani çeşitli kademelerinde Yargıtay'da, Danıştay'da, Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde anayasaya aykırı olduğu <gülüyor> söylenen e, kararlara imza atması Biraz önce oral çalışlardan da okuduğumuz gibi Alenen anayasanın ihlali anlamına gelecek davranışlarda bulunduğu biliniyor Ama bunlar görmezden geliniyor En ilginçlerinden biri de mesela Uzun süreden beri çok büyük bir adaletsizlik olduğunu gösteren Epey işaretin bulunduğu bir şeydi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Şimdi baskın oran özellikle Profesör Baskın oran özellikle bu dördüncü hukuk dairesinin kısa bir kararlarının özetini vermiş kendisini ilgilendirdiği için. Yani Yargıtay dördüncü hukuk dairesi Tür Türkiye'de bağımsız olmak isteyen yargının tarafsızlığı açısından herkesin bilmesi gereken bir örnek olay deyip son kararından başlıyor. İşte Cumhuriyetten Mustafa Balba Emin çöl aşanla birlikte RT televizyonunda Ankara Rüzgarı programında 2006 sonunda açıkça hakaret Hatta iftira etti diyor yani şöyle demiş Türk aydınlarının maddi ve manevi olarak satın alınması çok ciddi bir strateji adını da vereceğim gerekirse ben polemik sevmiyorum ama adını da vereceğim Profesör Doktor baskın oran diyor dava açtık Balba 3500 lira ...manevi tazminata mahkum oldu. Dördüncü hukuk dairesi... ...yargıtayın... ...bu mahkumiyeti... ...geçenlerde oy birliğiyle bozdu. Gerekçesi... ...baskın olan Agos yazarıdır. Dosya içeriğinden... ...davacının Agos gazetesinde... ...Ermeni sorunu hakkında yazılar yazdığı... ...anlaşılmaktadır. Davalı bu yazılara tepki göstermiştir. Davacı özgürce... ...düşüncelerini açıklayabildiğine göre... Bu düşünceler aleynine yapılan açıklamalara sert de olsa katlanmak zorundadır diyor, diyor. Hı hı, Öyle demişti okumuştuk o zaman. Evet. Bu kodadı düşünce açıklaması. Şimdi diyor ki bu karar farklı düşünenlere ve özellikle de Agos yazarlarına Türkiye'de herkes istediği hakareti ve iftirayı yapabilir anlamına geliyor. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak devlete düşer diyen Anayasa maddesi 5'i Anayasanın beşinci maddesini ve kişilik haklarını koruyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sekizinci maddesini yok sayıyor. Dördüncü hukuk dairesi. Yani hem anayasayı hem de uluslararası hukuku yok sayıyor diyor. Acaba ben elimde hiçbir kanıt olmadan herhangi bir yargıta üyesini verdiği bir karardan dolayı yabancı ülkelere maddi ve manevi olarak satılmış olarak niteleseydim ne olurdu çok merak ediyorum demiş. Oran. İkincisi, kişi hak ve özgürlükleri açısından incelediği ikinci nokta, bu karar yargıtayın Ermeni vatandaşlar üzerinden ayrımcılık yapması demek. Burada da ulusal, uluslararası hukukun çok sayıda kuralının ihlali gözüküyor. Herkesin ırk, din vesaire gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu söyleyen 10. maddesi anayasanın, Herkesin vicdan ve din kanaat hürriyetine sahip olduğunu söyleyen 24. maddesi ayrımcılığını yasaklayan ayrımcılığı Türk Ceza Kanunu 122. madde kişinin onur, şeref ve saygınlığını koruyan Türk Ceza Kanunu 125. madde ayrımcılığı yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. madde. Yani sayısız maddeye aykırılık var. Kaldı ki ben... Bir de radikal iki yazarıyım. Hatta Agos yazılarımın daha uzunu ve serti bu ulusal çaptaki basın organında çıkıyor. Acaba dördüncü hukuk dairesi beni niçin yerel bir gazete olan Agos'un yazarı görmek istiyor diye sormuş. Üçüncü olarak bu kararı çok tehlikeli bulduğunu belirtiyor. Yargıtay Hrant'ın diasporayı eleştiren sekiz yazılık dizisinin bir paragrafını almıştı. Diasporanın Türk hıncıyla... ...kirlenmiş kanını Türklerin kirlenmiş kanı olarak yorumlayıp Hrant'ı Türklüğe hakaretten 301. maddeden mahkum etmişti. Hrant bunun ardından milliyetçi tırnak içinde bir genç tarafından katledildi. Tabii ki Yargıtay Hrant'ı mahkum ederken onu katlettirmeyi amaçlamıyordu. Aynen Mustafa Balbay'ın mahkumiyet kararını bozarken Agos'un sitesinin milliyetçiler tarafından hack edilmesini, edilmesini amaçlamadığı gibi. Ama Türkiye'de bir takım mihraklar yargıtayı kendilerine göre verip icraata geçiyorlar. Haksızlık yapmak istemiyorum diye devam ediyor Orhan. Ama biraz kuşkucu düşünelim. Belki de dördüncü hukuk dairesi demokrasi anlayışı açısından bizlerin fersah fersah ötesindedir de bizim hakaret saydığımız sözleri ifade özgürlüğü saymaktadır. O zaman o sözleri bir inceleyelim. Yani kendisi insan hakları şey iken... ...azınlık raporunu da... ...inceleyen... ...komisyondayken baskın oranda ...şimdi mesela... ...şöyle şeyler var... ...aşağıdaki alıntılar sadece azınlık raporu olayındandır... ...demiş olaylarındandır... ...bir, bence bu adamlar dövülselerdi... ...milletin yüreği soğurdu... ...sevrciler tekme tokadı hak etmişlerdir... ...iki... Bu rapor parçalanmaya yönelik bir düşüncenin sonucudur. Yemin olsun toprağın bedeli kandır, gerekirse dökülür. 3- Bunlar bir avuç zibididir. 4- Siz o uydurma azınlıklarınızı alın da gidin Avrupa'nıza sokun. 5- Bunlara Türkiye'li demek, Türkiye'li yılanlara, kurbağalara, çakallara haksızlık oluyor. 6- şu toprağa küfrederek basanlar var. Hain desen, işbirlikçi desen var. Köpek gibi bir kemikle susan var. 7 çanağına yal konulunca ve etli kemik vaadini duyunca yaltaklanan, kuyruk sallayan kanişler, uyanık geçinen şapşallar, salak, tescilli hain, zavallılar. TC devletimize, milletimizin birliğine kalleşçe ihanet içeri sokanlar ve sekiz, ''Azınlık arayanlar analarına babalarının kim olduğunu bir kez daha sorsunlar.'' Yani bütün bunları tamamen fikir özgürlüğü içinde mütalaa ediyor Şey ifade özgürlüğü kapsamında. Hani hakaret yoktur, ifade özgürlüğü vardır diyor. Tabii bu noktada da bendiniz de kalkıp dördüncü hukuk dairesinin sayın yargıçları babalarınızın kim olduğunu analarınıza sorun desem acaba ne olurdu çok merak ediyorum.'' İkinci soruda şu, acaba dördüncü hukuk dairesi yukarıdaki hakaret sahiplerinden 180 derece farklı düşünenlere karşı da böyle özgürlükçü mü Di diye sormuş. Ve mesela Hacettepe'den Mustafa Erdoğan'ın 367 kararıyla ünlü anayasa mahkemesi için hukuk bilmiyorlar demiş. Anayasa mahkemesi üyeleri dava açmışlar ve Profesör Erdoğan'ın her bir üyeye ayrı ayrı 5000 Türk lirası artı faiz artı masraf ödemesini 4. Hukuk Dairesi onaylamış. Böyle gidiyor. <gülüyor> Sabancı Üniversitesi'nden Doçent Doktor Halil Bergteğin gazeteci ruhat mengiye açtığı tazminat davasında mahkeme Ermeni soykırımı yapılmıştır biçiminde açıklamalarda bulunan davacı sert de olsa eleştirilere katlanmalıdır gerekçesiyle tazminatı reddetmiş. Dördüncü hukuk dairesi Yargıtay'ın aynen onaylamış. Biyanetten Nadire materde de Mehmet'in kitabı yüzünden en ağır hakaretlere uğradı diyor. Çok sayıda dava açtı. Bütün tazminat kararları Dördüncü hukuk dairesi tarafından ifade ve basın özgürlüğüne girer gerekçesiyle bozuldu. Ve şöyle bitiyor oranın yazısı. Bu yazıda sadece Yargıtay Dördüncü hukuk dairesini kısaca inceledim. Ama sorun maalesef sadece bu dairede değil, bütün yargı fevkalade sorunlu. Çok merak ediyorum, Türk yargısı tarafsız olmadan bağımsız olabileceğini nasıl düşünebiliyor? Çünkü tarafsızlık idari olmaktan çok çok önce ideolojik bir olgudur. 1930'ları geri getirmeye kendini adamış bir yargı bağımsız değildir ve onun idari olarak bağımsız kalmaya devamı da epey zordur. Çünkü tarafsız olmayan yargının bağımsızlığı ülkeye yarardan çok zarar getirir. Nitekim Türkiye'de demokratikleşmeye en büyük engelin yargı olduğu yönündeki kaygılar gittikçe yaygınlaşmakta demiş. Meseleye yargı meselesine. Bakan e, Baskın Oran'ın Agos gazetesindeki içli dışlı başlıklı köşesindeki Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin takdimimdir başlıklı yazısında günün mana ve ehemmiyetine epey uygun düştüğünü düşündüğümüz bir yazısını da sizinle paylaştık işte. Açık Gaste. Alp Spor. Günaydın. Al. Günaydın Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, önce futbol biraz, who's e, hidingkin Türkiye'de milli futbol takımının baş antrenörü olması durumundan biraz bahsedeyim. Bunu yorumlar mısın biraz? Kasım ayında Türkiye son milli maçını oynadı ve o zaman Fatih Terim Milli Takım'ın antrenörü. Fatih böyle şey de olsa hani karşılıklı bir anlaşmayla hani görevi bıraktı gibi. Ama sonra aylar süren bir arayış içine girdi Türkiye Futbol Federasyonu. Demek ki işte 3 ay geçmiş 3 ee, ayın sonunda anlaştıkları resim oldu. Son 10 yılın en önemli, hani hatta 20 yılın en önemli teknik direktörlerinden biri dünyada. Ve özellikle son 10 yılda çeşitli milli takımlarda... 10 takımları, ben yani tarihlinin en önemli başarılarına ulaştırmasıyla nam saldı. Ee, önce işte kulüp takımlarında PSV Eindhoven'da e, başarılı bir dönem geçirmişti. Ee, 98 yılında Hollanda'ya, Dünya Kupasında yarı finalde oynattı. İşte 2002'de e, Kore'ye <gülüyor> çok pardon e, Kore'ye. Dünya kupasında yarı finalde Ev sahibi olduğu. O hakikaten çok çarpıcı bir başarıydı. Ee, onlardan Avustralya ile anlaştı. Avustralya işte 30 yıldır dünya kupasına katılamıyordu. Onları kupaya götürdü. Üstüne üstlük bir de e, ikinci turu çıkardı. Yani o kupada. E, en sonunda Rusya'ya 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finali oynattı ki Rusya 20 yıldır Hani Sovyetler Birliği döneminden beri böyle bir seviyeye çıkmamıştı hiç. Yani nereye gitse hani e, belli bir şeyden önemli bir teknik adam. İşte de zaten hani aradığı e, hani Türkiye için ismi geçenlerde işte Sukhodar Hiding, e, Lo vesaire. Yani kariyerinde buna benzer başarılar elde etmiş. E, başka bir milli takımda da işte böyle yarı final, final hatta belki daha üzeri başarı görmüş teknik adamlardı. ...bunlardan birini ikna etmeyi başardılar... ...en sonunda... E, ...Pirink... 60 yaşına sanıyorum... E, arada yine bir... E, ...2002'den sonra... ...kolüp tecrübesi var... ...PSV ikinci bir dönemi daha çalıştırdı... ...orada da 3'lik şampiyonluğu... ...bir şampiyonlar ligi finali gördü... ...yani çok fazla başarılı dolu... kariyeri. ama biz onu Türkiye ...tabii de 20 yıl önceki döneminden de... ...hatırlıyoruz İlginçtir. Ee, herhalde yaşıyor 30 olanlar 30 civarı olanlar hatırlıyorlar. 1990 yılında Eindhoven'dan ayrılmış ve ilk defa Hollanda dışında bir takım çalıştırmak için Türkiye'ye gelmişti. Ee, Hiddink ve Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'nin de böyle biraz işte o şey dönemi e, fırtınalı dönemi yani başarıların biraz daha seyrekleşmeye başladığı, Beşiktaş'ın çok iyi olduğu 90'ların başı, 90 yılında geldi Heding ve Fenerbahçe'nin de böyle büyük transfer hamlesi yaptı. Bir sürü oyuncu aldı. Hani her mevkisini oyuncu doldurdu işte. Herhalde bunun içinde o dönem için büyük paralar harcadığı bir dönemde. Heding yani o takımı PSG'ye 21 gibi işte hani bir modern futbolu anlatabileceğini düşündü ama. Türkiye henüz bu düzeyde değil yani Türk takımları. Şu an bile bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani 1990'da aradaki fark daha fazla yani fizik kondisyon farkı, taktik anlayış vesaire ve daha ilk maçta İstanbul'da bir ilgi aldı Fenerbahçe ilk maçında Aydın Sport evet, 6-1. Evet. Yine diyorlar İstanbul'da Hakikaten şaşılacak bir sonuçtu çünkü Aydın Spor, tarihinde ilk kez e, birinci geç çıkmıştı. Rakip Fenerbahçe İstanbul'da maç ve arşivlere ben baktım tabii şey olmuş yani 2-1 giderken maç maçın son dakikasında hatta 10 bile değil 8 dakikada 4 gol 1'ine atmış Aydın Spor işte yani kontra e, akınlar yapıp yani Fenerbahçe beraberlik için yüklenirken bir anda maç kopmuş orada son 8 dakikada ve 6-1'lik efsane bir sonuç hala Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi tarihindeki en arı ilgisi 6-1 ee, çok ilginç bir sonuç ee, ve zaten orada o kötü başlangıçtan sonra müthiş bir moral bozukluğu e, takımı bir daha toparlayamadı. İzinc. Özellikle yani böyle daha savunmayı ileride kurma, presli oyun, bunu, bundan vazgeçmediği için e, iç sağ amaçlarında, yani İstanbul'da çok e, farklı ilgiler aldılar. Yani öyle 4 golü 5 golü 6 gollü muhalifiyetler e, Deplasmana daha iyiydi ama e, sanıyorum e, ligin daha kısa olduğu sezon 16 takımlı, 10 önemli bir sezondu ve Herhalde 30 haftanın Bitimine 4-5 hafta kala istifa etti Ayrıldı e, Tabi sadece sağda değildi başına Gelenler sağ dışında da yani e, Hiding sanıyorum 80'lerin Başında bir e, iki sezon Amerika'da futbol oynamış. o zaman Kuzey Amerika Futbol Ligi vardı Kozmos'un falan olduğu Galiba yani kariyerinin e, ileri döneminde bir iki sezon Oynamış ama hani antrenör olarak ilk defa Hollanda dışına çıkıyordu ve burada tabii başına gelmeyen kalmadı. Yine eski gazetelere baktım. Ee, i̇şte sözde buluşturmuşlar bunu işte o sırada şeyler gelmiş hafta sonu gazetesi gelmiş bunları basmış sözde. Ama bir takım böyle olaylar bunu... Magazin basının kurduğu tuzaklar bir de adam şaşkın vaziyette. E, ee, neyle basmıştı? Adam sözle mi basmış olduğunu iddia ediyor magazin gazetesi. Tabii Hidin tabii ki. ama yani dansözü yolluyorlar oraya işte adam lokantada falan. İşte Hidin ki dansöz yağmurla bastık <gülüyor> diye hafta sonu gazetesi manşet çakıyor. Hiç yakışıyor mu bu Türk medyasına? <gülüyor> o, tabii o, şimdi o, futbolcular mesela medyaya daha az. ...konuşuyorlar vesaire kulüklere izin vermiyorlar. O zaman böyle hem... E, e, yani ...özel televizyonu falan olmadığını düşünürsek... E, ...hani gazeteler hem daha kolay röportaj yapıyordu futbolcularla... ...hem de... E, ...işte böyle bir takım yabancılar özellikle... ...böyle tuzaklar kırılıyordu. İşte basketbolcular dahil... İşte ...basketbolcuları otel odasında bastık falan... ...uykulu bir takım adamlar ne hani... ...ne oldu farklı adam odanın kapısını açmış... ...işte bastık diye... ...fotoğraflar e, gazetede yayınlanıyor... İdink de böyle bir şey yani saflıyla belki böyle bir şey kurban gitmişti. Ee, şey olarak da bir yani Hollandalı olarak da böyle Alman gibi değil de işte daha e, serbest disiplin e, hani rahat bir yönetim tarzı benimsemeye kalkmıştı. O öyle olunca da işte Türkiye'de zaten e, işte hani e, o zaman oyun disiplini falan çok yüksek değil. Garip bir Fenerbahçe çıkmıştı ortaya. Tabi e, Türk basınında e, yazılar, ilişkileri hakkında falan okudum felaket yani tam o, o dönemin köşe yazarları tararmışlar Hedinke resmen bilmiyor ne işi var ne Avrupa şampiyonu yapmış işte PSV Tavon'u şampiyon kupası kazanmıştı ne? oyuncularla ben de yaparım falan gibi yorumlar işte <gülüyor> <gülüyor> oyuncularla ben de oyuncuları bana ver ben de yaparım Hedinke Efendi paranı al da git i̇şte verin parasını gitsin o zaman da herhalde iyi bir para almış Kendisi versin. Köşe yazarları aralarını da toplayıp verip göndersinler. Fena fikir değilmiş. <gülüyor> Fena fikir değilmiş. Neyse. Aradan 20 yıl geçti tabii Hiddink e, çok önemli uluslararası bir isim oldu. Yani düşünün o Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya dönmedi. Fenerbahçe'den sonra. E, önce İspanya'ya gitti. E, herhalde bir yıl sonra. Valencia'ya iki yıl çalıştı. Ondan sonra işte 4 yıl Hollanda milli takımı. Real Madrid İspanya'da bir süre Real Betis işte Güney Kore West, Avustralya Rusya yani, ya, ve Chelsea e, 6 ay Chelsea çalıştırdığını önceki sezon hatırlayalım Rusya ile İstamanlı e, çok uluslararası bir isim e, ve birçok böyle hani e, şeylerde son okuduğum kitaplarda falan bu e, Avrupa futbolunu e, dünyaya yiyen benimseten isimlerden biri olarak görülüyor işte Kore'de falan ve mesela Güney Kore'deki macası ilginç. Güney Kore yıllarca dünya kupasına katıldı. Hidink'in döneme kadar. Bir tane galibiyetleri yoktu. Hep mağlubiyet. Arada bir beraberlik belki ve müthiş bir kompleks oluşmuş Korelilerde. Biz şeyi yenemeyiz. Avrupalı takımları yenemeyiz falan diye. Boyumuz kısa falan. İşte takım şeyler ön yargı, Kendilerine yönelik ön yargılar. Hidink mesela onları bir yılda kırmayı başarmış. Yani Kore kültürünün de herhalde partisi olan şeyler. Maçta hiç konuşmuyorlar Koreliler oynarken, pas ver vesaire, hani böyle sessiz sakin bir oyun sürüyor. Yani onları zorlansa da bir yılda kırmayı başarmış. Sonra efsane oldu işte. Ee, stadyum adını verdiler. Ee, yani o yarı finalden sonra hani tam bir kahraman ilan ettiler ülkede. Ee, hani Kore gibi bir yerde yaptı, hakikaten takdire şayandı. Rusya'da da çok sevildiğine dair epey haberle rastladığımı hatırlıyorum bende. de. Doğrudur. Çünkü Rusya dediğim gibi Sovyetler Birliği döneminden sonra genelde başarısız oldu ilk akım düzeyinde. Yani bir yeni rejimin herhalde getirdiği sancılardan kaynaklandı. İşte bir Sovyetler Birliği bölündüğü için tabii iyi oyuncular, o dönemin iyi oyuncuları farklı ülkelere dağılmış olmuş oldu. Belki 7-8 ayrı ülkeye. Ve yani Rusya büyük şampiyonların birine katıldı, birine katılamadı, i̇şte katılsa bile ilk turda elendi. Ta ki Hiring'le 2008'e kadar yani Hiring'de yani bu yeni dönemin Sovyet Rus futbolcularından iyi bir karışım yapmayı başardı. Ve işte Türkiye'nin de yarı finali orada Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar çıktılar ki çeyrek finalde Hollanda'ya karşıladıkları müthiş bir maç var 3-1'lik. Tamam stürklası ettiler Hollanda'yı. E, turnuvanın en iyi maçlarından biriydi. Öyle hatırlıyorum. E, ama Hiding'in Rusya'daki dönemini bitiren de işte yine e, bir eleme maçı oldu. E, Dünya Kupası bu yıl Güney Afrika'da oynanacak Dünya Akbası e, baraj maçında e, Slovenya'ya elendiler. Hiding döneminde böylece bitmiş oldu. Gerçi Haziran'a kadar anlaşması var. ancak işte galiba bir karşılıklı centilmenlik anlaşmasıyla dönemi bitirir. Yani bundan sonra çalışmayacakları kesin de Hiding işte biraz daha önce izin alıp Türk takımının Mayıs sonu çıkacağı Kuzey Amerika turnesine katılmak istiyor. Çünkü ilk açıklanan yani bu hafta için açıklanan durum Hiding'in 1 Ağustos'ta görevi başlayacağını 1 Ağustos biraz geç bir tarih o ayın sonunda ya da Eylül başında 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor. Yani milli takım 50 maçları da muhtemelen Ağustos'un 15-20'si başlar. Yani milli takım oyuncularını tanıyıp görebildiği bir dönem olmayacak eğer o tarihte başlar. Halbuki Mayıs sonu göreve başlarsa e, Türkiye sanıyorum 3-4 maç yapacak o Kuzey Amerika turnesinde. E, yani oraya bol oyuncu götürüp 25-30 oyuncu götürüp onları tanıma fırsatı e, ve hani bir takım e, yani... E, prensipleri de onlara aktarma imkanı olabilecektir. Ee, tabii yani yabancı isimlerle Türk teknik de bu sorun var. Yani mil takım Şimdi biz bir gerileme dönemi yaşadık. Dünya klasmanında Türkiye 49'a kadar düştü. 208 ülke arasında. Ee, son herhalde son 15 yılın en düşük klasmanı. Ee, yani bir gerileme düzeyinde olduğumuz döneminde olduğumuzu söylememiz lazım. Bunun için yani ki e belki iki yılın üzerine bir sabır göstermek lazım. <gülüyor> Kaç yıllık kontrat imzalanmış? İki artı iki. Yani opsiyon var. O opsiyon ama hani kimin opsiyonu tamamlayamayalım. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu mu Hidink'in mi? Herhalde Türkiye'nindir. Yani memnun kalınırsa herhalde uzatılacak anlaşma. Yani şimdi bu hani ilk şampiyonu elemesi fenada bir grupta değil Türkiye. Almanya var. Avusturya Belçika yani Avusturya Belçika Avusturya zaten düşüşte. Belçika alttan gelen oyuncuları var ama e, hani yine de Türkiye'den bir biraz daha aşağıda duruyor. E, Almanya tabi grubun favorisi. Yani şimdi bu grupta birinci'lik beklemiyoruz herhalde Almanya'nın olduğu grupta. Öyle düşünüyorum. Şimdi yani Türkiye ikinci olursa işte olmadı yine. Edin olmuyor falan yorumu. Şey olacak, saçım olacak. Türk Türkiye hiç bir eleme grubunda birinci olmadı. Bugüne kadar en iyi döneminde bile hep ikincilikten büyük turnuvalara gitti. Türkiye'de hiçbir şey saçma olmaz. Evet o doğru. Doğru. Ee, yani Piyontek döneminde mesela ki hani daha Türkiye'nin çok daha geri olduğu bir dönemde Piyontek'e bile müthiş bir sabırsızlık gösterilmişti. O da iki, iki buçuk yılın üç yıl bile değil herhalde. 3 yıldan kısa bir sürede görevi yardımcısına fasetlerine devredip ayrılmak zorunda kaldı ama yani hani yardımcısının tanıdığı onu için, sevdiği için öyle bir şeyde bulunmuştu, tercihde bulunmuştu. Şimdi hirinki ki e, doğrusu yani 2 yıllık en azından bir bir hani 1 yıllık dönemde onun nasıl bir o oyun stili yerleştirebileceğini görmemiz lazım. yani bir takım şeyler edinkin 1990'da geldiğin döneme doğru göre daha iyi ama yani Avrupa'daki diğer ülkeler de aşama yaptılar. Bunu görmemiz lazım. Eğlenceli ee, bir dönem olacak ama hani Türk mil takımına şey yakışır bir isim olduğunu söylemek lazım. Evet. Önemli bir şey bu. Sözleşme. Bakalım spor yazarları sen takip edeceksindir o zaman 1990'da yazanlar 20 yıl sonra ne yazacaklar hakkında? Evet bir kısmı için mümkün olmayabilir, kendileri vefat ettiler <gülüyor> <gülüyor> onlardan evet. şey olmuyor ama a, yani hayat bir kısmı da artık hani çok yaşlandı e, yazmıyor yani o zamanın bile çok tecrübeli e, köşe yazaları çoğu köşe yazmıyor artık onların ama hani şey ilginç tabi e, yani e, helik takım teknik direktörleri mesela böyle e, kısa dönemlerde göz önünde oluyorlar. Çünkü yılın belki işte 3-4 haftası milli maçı oluyor. Orada böyle şey detayleştiri oluyor. Bu an hani İngiltere'de, İtalya'da falan da öyle. Hani o şey iyi bir sonuç olmayınca. Gatlar süngüze dalıyor sizi. Ama hani o bizde herhalde Fenerbahçe olduğu için onun önünde de her hafta şey dedin ki sopa varmış yani. Evet enteresan yani. Evet, biraz da kış olimpiyatlarına bakalım şimdi ne oluyor. Çok trajik bir başlangıç oldu değil mi? Vancouver kış olimpiyatlarında, Kanada'da. Yani şöyle diyelim, işte bir hafta, bugün bir haftası doluyor olimpiyatların. Ve yani önceki olimpiyatlarla bazen tabii insan yanılıyor hafızasında. Hani yeni şeyi hatırlamak daha kolay geliyor. Hani bu kadar aksayın olduğu bir olimpiyat olmuş muydu diye ben de düşünüyorum çünkü mesela İngiliz Amerikan basınında öyle yazılar var işte. hani bundan kötüsü olmaz ya hani İngiliz basını şey yapmış mesela iki sene sonra onlar yaz olimpiyatı düzenleyecekler hani bundan kötüsünü yapamayız ki zaten Rahatlayalım. Evet. yorumları yapmışlar Amerikan basını tabii özellikle yani komşuları olduğu için ve çok sayıda Amerikalı seyirci orada o seyircinin başına gelenler de var ve bu yüzden çok sert eleştirilerde bulunuyorlar. İşte birtakım web sitelerinde e, seyircilerin zehir şikayetleri. E, Kanadalılar çok bozulmuş durumda buna. Bu ama bunu e, bir, böyle bir şey söylenebilir mi bilmiyorum ama bir anlamda da hak etmiş oldukları da söylenebilir. Ben bir tek olaydan e, yargıya varıyorum. Yani demokrasi Now!'dan e, Amy Goodman e, Kanada'ya bir kitabının tanıtımıyla ilgili konferanslar vermeye. İşte siyasi konuları konuşmaya geldiği zaman gümrükte acayip tutup sen e, Olimpiyatlardan da bahsedersin şimdi sokmayalım Finland yani çok ağır bir muameleye maruz kalan bir, büyük bir kompleksi vardı yani öyle görülüyor Kanada'da yönetimin idarenin çünkü bir yandan kızıl deliler ve diğer çevre ve benzer konulardaki aktivistlerinde kuvvetli maliyetiyle karşılaşınca. Bence çok da kötü olmadı böyle olması yani. Şey, keşke Emirgulmanın bir aşağı alt kata odaya indirip falan pataklasalarmış biri. Yani derdi. neredeyse <gülüyor> ya kendisi dünyada en sakin insanı böyle sadece gazetecilik yapan sakin bir tonla konuşan bir insan bayağı sen yaz yazacaksın doğru doğru söyle diye bayağı ranger'lar tarafından sorguya çekilmiş özel polis filan sivil. Evet şey olimpiyat şeydi olimpiyat tesislerinin duvarlarına grafit yapacağım falan deseymiş orada <gülüyor> yani. Hani yani, Kanada hani birçok açıdan övülür işte ABD'ye göre Hani şiddetin daha az olduğu, silah toplumu olmadığı... Evet. Hani ne bileyim o Michael Moore'un bir iki filminde Bowling for Columbine miydi evet. orada mesela? Hani galiba Toronto hangi şehirde o şeyin karşısında? Chicago'nun karşısında olan... Toronto galiba. Toronto mu? Herhalde olabilir. Çünkü i̇şte orada hani kapılar falan açık evlerde. Evet. Bu tip bir Kanada görüntüsü vardı. Gitmediğim için ben de bilmiyorum. Ama böyle hani daha şey... E, e, iklim şartları dışında yani yaşaması daha e, kolay bir ülke olarak iptal edildiler ama hani ya orası da değişti tabii. E, bilemiyorum ya da olimpiatlardan da böyle bir eee evet. eleştirilere karşı böyle bir şey. Tespih evet. böceği modeli. Evet, evet. <gülüyor> bir de yeni işte bu neoliberal diyebileceğimiz düzenin çok savunucusu olan bir koalisyonun başında şey Harper hükümeti. Yani yüzlerine gözlerine epey bir bulaştırdıkları da söylenebilir. Üstelik kar yoktu. <gülüyor> evet. Şimdi yani iklim şartları tabii olimpiyatları 5-6 yıl önce alıyorsunuz organizasyonun yapma Yani iklim şartlarıyla tahmin edemezsiniz o kadar süre önce. Onu değil mi? Yani şu an en azından e, insanoğlu şeyi kontrol edemiyor. İklimi henüz kontrol edemiyoruz bildiğim kadarıyla. Belki e, evet. hani, 50 yıl içinde o da olacaktır ya da 20 yıl içinde hı hı. şey yapamıyorum. Valla dünyayı kontrol edemeyecek bir durumu var. <gülüyor> Çok evet. ağır ee, bir durum var. Ama ya. onun dışında yani organizasyonun kendisiyle ilgili sorunlar var. İşte Gürcü daha olimpiyat başlamadan antrenmanda Gürcü Kızakçı'nın ölmesi zaten evet. her şeyin üzerine tuz biber ekti. Çünkü yani Kızak pistinin tehlikeli olduğu, yeterince güvenli olmadığı birkaç kişi tarafından söylenmiş. Amerikalı yarışma şampiyon da söylemiş mesela ki çok önemli tabii ağır bir eleştiri sahibi açısından bakıldığı zaman yani. Yani pist hızlı olabilir zaten hızlı bir spor 140 kilometre hızda çıkıyorlar. Sporlar neredeyse orada. Yani hızlı olması doğal ama hani güvenlik tabii yani insan hayatı spordaki başının hiçbir şekilde geçemez. yani oradaki önlem çünkü sonra oraya Hani Gürcü sporcunun pist dışına, kenarına çıkıp, işte kafasını vurup, hayatını kaybettiği noktada bir şey yaptılar da Duvar bir geçici duvar. Yani ondan önceden düşünmemek tabii çok komik bir durum. E, e, o kızaktı. Dün bu sefer Bob pistinde kazalar, e, ters dönenler, yalananlar oldu yine. Öyle yani, mi? Ben evet, evet ben. Yani müthiş fotoğraflar vardı yabancı ajanslarda. Yani o... Bob kaza biliyorsunuz içine giriyorlar iki ikişeye da ikili ya da dörtlü. Bob slay dediklerim. Evet. Evet. Yani içindeyken ters döndüğü için ayakkabısı falan pırılıyor adamın dışarıda yani bir çıkarılar vardı. Arkada bütün ayakkabı var havada. Yani onun için ayakkabının çıkması için nasıl bir düşüş yani şeyler gözükmüyor. tam ters dönmüş Bob kaza sporcular içindeyken yaralanan oldu. Esnaflarla ilgili tabi sorunlar var işte o alp disiplini, kayak yarışları siz falan yüzünden ertelenince geçen hafta sonu galiba 28 bin kişinin biletleri yani o günler için şey oluyor yanmış oluyor yarışmalar ertelenince onlar bilet paralarını geri istiyorlar organizasyon diyor ki paralarınızı geri veremeyiz başka günkü bir organizasyon alalım sizi ya da hani 3 gün sonra izlediğiniz alp disiplini e ama hani birçok kişi belki Amerika'dan gelenler işte hani hafta sonu için gelmiş ya da hani o dönem için izin almış. İzleyip dönecek. Paralarını al al alamıyorlar. Yani 98 kış olimpiyatlarında Nagano'da olmuş böyle bir durum Japonya'da. Ee, yüksek bir rakam yani 50-60 bin kişi olabilir. Bilet paraları iade edilmiş orada mesela tamamen. Yani böyle bir aksilik olmuş. Burada iadeye yanaşmadılar. E, güvenlik bariyerler işte seyirlerin üzerine düştü. Bir kişinin bacağı kırıldı. 19 kişi yaralandı o ayrı bir sorun ee, yani bir sürü böyle organizasyonel problem var hani iklime bağlı olmayan organizasyon komitesinin düşünmesi gereken e, sorunlar var ee, veya ilk hafta bunları konuşarak geçti yani sporcuların başarılarından çok neredeyse evet bu Kanada için neredeyse ağlamaya başlayacağım şimdi Kanada'ya yönetimi şey var, sürat batendeki aksilik ilginç Iı, Surfer'ın yarışlarının yapıldığı piste ıı, Ice Resurfer herhalde yani buz yenili buz yapıcı Buz yenileyici mi demek lazım? O ıı, buzun aynı yoğunlukta kalması için çalışan bir makine var. Bu hani daha çevreci diye akülü makine kullanmaya karar vermişler bu olimpiyatta. Yani geçen yıl Dünya Şampiyonası yapılmış o ıı, buz pistinde. Bu sene ıı, akülü makine kullanmışlar. Akülü, akülü makine yetersiz kalıyor ve şey Buzun, bu, konsistansı evet. bozulmuş öyle mi? Aynen yani? öyle ve böyle şeyler yani suat patiğinde dümdüz şey olması lazım böyle ufak tümsekler falan böyle hatta kürekli o tümsekleri <gülüyor> düzeltmeye çalışan e, adam görevli yönetleri vardı. E, şimdi öyle olmayınca bu sefer daha önce 1988 olimpiyatlarının yapıldı. Kanada'nın Albert Eyaleti'nin Calgary şehrinden propanla çalışan e, klasik tipte bir e, ice resurfer getirtmişler. O tabii çevreci değil ama yani işlerin yürümesi için onu kullanmak zorundalar. Hani Yeşil Olimpiyat Çevreyi boş ver o zaman. Evet. Yani bizim haber gazetesi <gülüyor> Yeşil, Olimpiyat, Yeşil Olimpiyat morardı <gülüyor> başlığını atmıştı. <gülüyor> bu haberi. Evet. Yani or, orada en azından o buz pistindeki çevreci şeyi de işlemedi. Evet. Yani ne yapalım böyle işte <gülüyor> bu işler. Peki devamını da zaten konuşabiliriz haftaya herhalde daha devam ediyor. değil mi? Evet, Kaç gün yani, sürüyor? Öyle... Gelecek haftasınız bitecek. Yani sporcu olarak da işte Amerikalıların çok önem verdiği kadın kayakçı Lin T-1 olimpiyat altını kazandı. Yeni işte herkes onu bekliyor. Yani sakatlığına rağmen altını kazandı. O önemli gelişmelerden biri. Yani mesela Norveçler biraz daha hayal kırıklığı oluyorlar kuzey disiplininde. Çok başarılı değiller. Onların öyle bir haykırıklığı var. Fransızlar 2-3 sürpriz altın madalya yani çok beklemedikleri altın madalları kazandılar. Ee, Amerika, Almanya, Fransa hep yani 3, 3 altında falan gidiyor birkaç ülke. Mesela Rusya daha başarısız şu ana kadar. Türk sporlar ise işte son sıralardalar. Genelde hatta kadınlar e, Kuzey Disiplini kayaklı koşudu sonundan ikinci oldu sporcumuz 54 kişi arasında 53. oldu 10 kilometre sprintte baya, baya başarılıyız şu ana evet, kadar Türkiye'den zaten pek fazla bir şey de beklenmiyordu ee, Evet peki son olarak da bu bugün gazetelerin de bir hayli gene gecikmesine sebep olan şu iki maçtan bahsedelim e, Lille Fenerbahçe ve Atletico Madrid Galatasaray maçlarından UEFA Avrupa Ligi'nde e, ikinci tur maç, ilk maçları vardı dün e, saatler konusu ilginç e, yani Avrupa Ligi maçları aynı güne geldiği zaman ilk maçlar daha doğrusu maçların yarısı e, Türkiye saati 20'de geri kalan yarısı 22.05'de oynanıyor e, belki Orta Avrupa için e, Orta Avrupa saatiyle daha iyi bir saat çünkü orada 19.21.05 oldu İngiltere için e, daha dahi 18 ve 20.05 ama Türkiye için hakikaten çok geç bir saat yani 22.05 e, hem izleyenler için televizyondan ve stat'tan izleyenler için hem de e, medya için çok sorunlu bir saat yani 22.05'te e, maçın başlaması demek o gazetelerin e, birden önce hazırlanamaması demek hatta bilmiyorum işte. Bilmez miyiz? Biz bunu her Hı. zaman yaşıyoruz. <gülüyor> e, e, evet. E, yani en, en çok şikayetçi biri medya herhalde ama bu Türkiye'deki şeylerle ilgili saat yani buradan muzdarip olan işte Yunanistan, Türkiye ve e, hani eski Sovyet ülkeleri var. Saati orta Avrupa'dan farklı olan çünkü çok geç saatler oluyor ama zaman zaman e, yani Rusya'nın e, izin olup mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını daha erken saatte oynadığını biliyoruz. O da 21.45. Yani bunu bir şey yapamayan bir Türkiye var. Yani belki kendimize göre çünkü lay Yunanistan da böyle yaşam saatleri daha geç olan bir ülke. Yani Türkiye çok kış şartları çok sert olan bir ülke birçok yerde. Yani bunu düşünmek lazım. Neyse sağdaki sonuca gelince de iki takımda çok doğrusu beklenenin üzerine sonuçlar aldı bence. Evet, i̇yi rakipler, sonuçlar. Rakipler ciddiydi. Yani Atletico madelilik de kötü ama kapasitesi yüksek bir takım. Çok böyle temposu düşük. Yani pozisyonu da buldular ama temposu düşük bir maç oynadıkları için Galatasaray'ın istediği gibi oldu ve ikinci yarıda hakikaten Keitan'ın çarpıcı futbolu e, ve golü e, birbiri getirdi Galatasaray'a. Rövanş için çok umut verici bir skor. Fenerbahçe'de e, daha sert bir takım olan ve atletik takım olan Lille karşılaştı. Yani Fenerbahçe'nin çok sevdiği bir takım ama e, az pozisyon verdiler. Yani maçın o 5 dakikasındaki e, karşılıklı pozisyonlar dışında böyle orta sahada kıran kanalı bir maç oldu. Hatta yani Güyüzen'in yine belki beceriksizlikleri olmasa o maçta beraber bitebilirdi yani 2-2 olabilecek bir maçtı. Ama 2-1 kötü bir skor değil. Fenerbahçe yani İstanbul'da bitirebilir ama yani rövanşlar yine bu skorlarda geçecek diye düşünüyorum. Yani kafa kafaya maçlar olabilir işte 1-1-2-1 kıran kıran maçlar olacak. İyi sonuçlar. Onları televizyon veriyor mu? Gazeteler çıkabilecek mi zamanında? Rövanşlar. E, haft, rövanşlar haftaya şöyle Galatasaray Tatlı Komadet 20'de Fenerbahçelil 22.05'de yer değiştiriyorlar. Evet. Gelecek hafta yani yine e, geç saatte. Problem var evet abiye söyleyeyim de tedbir alsın. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırmam yok. Peki o zaman e, çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ula Gaylı Spor Evet böylece de bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com.tr'den yayın yapan radyomuzun açık gazete programı da bu şekilde sona ermiş oluyor. Spencer Davis grupla da bitirelim. Eddie Harden bu grubun piyanisti, pian, şarkıcı ve bestecileri arasında da yer alıyor. Ve başka gruplarda da yer almıştı. Kendi adını taşıyan gruplarda da. Ama en çok en ünlü diyeyim ve başarılı olmuş sayılan grup Spencer Davis grubu. Oradan da siyasi derinliği de olan bir şarkıyla Lumumba için valsle bir kapatacağız Lumumba bilindiği gibi Kongo bağımsızlığına kavuştuktan sonraki ilk başkanı çok kısa bir süre sonra bir darbeyle Amerika'nın ve Batı'nın da desteklediği bel çıkında içinde bulunduğu bir darbeyle devrilip öldürüldü ve cesedi hatta asit fıçısında yakıldı. Onun için hazırlanmış. Onun anısına bir şarkı. Lumba için valsi de çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.